Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 16. Bölüm 284 göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır, içinizdekini açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah sizi onun yüzünden hesaba çeker, sonra dilediğini affeder ve dilediğini azaba çarptırır, hiç şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Böylece tamamen medeni hukukla ilgili bir hükmün konusunun ardında sırf bilince yönelik bir direktif yer almakta, hayatla ilgili yasalarla, hayatın yaratıcısı arasında bir ilişki kurulmakta, yerin ve göklerin hükümranına karşı duyulan korku ve umuttan meydana gelen bu sağlam bağ sayesinde yasal düzenlemelerden oluşan güvencelere kalbin derinliklerinde yer alan güvenceler de eklenmektedir. Bu da İslam şeriatının müslümanı. Müslüman toplum içinde Müslümanların kalplerine yerleşen en sağlam ve en belirgin güvencesidir. İslam, öncelikle kendisi için şeriat vazedeceği edeceği kalpleri ve kanunlarını uygulatacağı toplumları oluşturur. Çünkü İslam, her yönüyle mükemmel, ahenkli ve ilahi bir sistemdir. Hem eğitim hem de şerî düzendir. Hem takva hem otoritedir. Aynı zamanda insanın yaratıcısının insan için seçtiği hayat metodudur. Peki, yeryüzü kaynaklı düzenlere, kanunlara ve metotlara ne demeli, ömrü, bilgisi ve görüşü sınırlı, heva ve hevesi daldan dala konup hiçbir zaman istikrar bulmayan, iki kişinin aynı görüş, düşünce ve anlayış üzerinde anlaştığı pek az olan insanın bakış açısına ne demeli, kendini yaratan, yarattığını ve her an ve her durumda yarattığının yararını olanı bilen Rabbinden uzaklaşan beşeriyete ne demeli? Kuşkusuz Allah'ın hayat için koyduğu metottan ve düzenden uzaklaşmak beşeriyet için bir bedbatlıktır. Bu bedbatlık, batıda, zorba ve azgın kiliseden ve onun adına konuştuğunu iddia ettiği tanrısından, onun adına insanları düşünüp anlamaktan alıkoymasından, yine onun adına alınan ağır vergilerden ve bu korkunç hükümlerden kaçış şeklinde başladı. İnsanlar bu kabustan kurtulmaya karar verdiklerinde kiliseden, ve onun otoritesinden de kaçtılar, ancak bu işi makul bir noktada durdurmadılar, daha da ileri giderek kilisenin tanrısından ve onun otoritesinden de kaçtılar, ardından, yeryüzündeki hayatlarında Allah'ın metoduyla kendilerine öncülük eden dinin tümünden uzaklaştılar, İşte bu bir bedbahtlıktı, bir felaketti, ya bize, kendi kendini Müslüman sanan bize ne oluyor, bize ne oluyor da, Allah'tan, onun hayat metodundan, şeriatından ve kanunundan kaçıyoruz, hoşgörülü ve sağlam dinimiz, üzerimizdeki tüm zincirleri parçalamış, bütün ağırlıkları kaldırmış, bize rahmet, hidayet, kolaylık ve hidayete, ilerlemeye ve kurtuluşa götüren yolda istikamet bahsetmişken bize ne oluyor? Burası, bu büyük surenin sonucudur. Kur'an'ın en uzun suresi olması bakımından büyük kelimesinin ifade ettiği anlamda olduğu kadar imani düşüncenin temelleri, Müslüman cemaatin niteliği, hareket yöntemi, sorumlulukları, yeryüzündeki konumu, varlık içindeki rolü, kendisine karşı koyan düşmanlarının konumu, tabiatları, kendisine karşı tutuştukları savaşta başvurdukları taktiklerin mahiyeti bir yönden onların çıkardığı gaylelerin savuşturulması çin kullanacağı yöntemi, diğer yandan onların bedbat akıbetlerinden korunması gibi kabarık ve geniş bir bölümünü temsil eder, konularıyla da büyüktür bu şuur. Ayrıca şuur, insanın yeryüzündeki rolünü, tabiatını, fıtratını, beşer tarihinde ve gerçek hikayelerinde görüldüğü üzere düşülen hataları ve uzun ayetlerinin sunulması sırasında ayrıntılarıyla ele alınan daha birçok sorunu açıklamaktadır. Şu iki ayet, bu büyük surenin sonunu teşkil etmektedir. Her iki ayet, surenin büyük bir kısmının tam bir özeti olduklarından sureye yakışan, onun konuları, atmosferi ve hedefleriyle uyum içinde bir sonuç meydana getirmektedirler. Müminlerin imanı, Şuur, Yüce Allah'ın şu sözleriyle başlamıştı. Elif, Lam, Mim, doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap takva sahipleri için hidayet kaynağıdır, onlar görmediklerine inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına verirler, yine onlar gerek sana ve gerekse senden önce indirilen kitaplara inanırlar ve ahiretten hiç kuşku duymazlar, İşte onlar Rabbilerinden gelen hidayet yolundadırlar ve kurtuluşa erenlerdir. Bu gerçeğe, özellikle de bütün Resullere iman gerçeğine orada işaret edilmişti, işte aynı konu Yüce Allah'ın şu sözüyle son bulmaktadır. Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilen gerçeklere inandı, müminler de hepsi birlikte Allah'a, O'nun meleklerine, O'nun kitaplarına ve O'nun peygamberlerine inandılar, O'nun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız, bu, bir kitabın iki kapağı gibi surenin başlangıcıyla uyuşan bir sonuçtur. Şuur, Müslüman ümmetin sorumluluklarının birçoğunu ve hayatın çeşitli alanlarına ilişkin hükümleri içermektedir. Nitekim, İsrailoğullarının sorumluluk ve şeriatlarından yüz çevirmeleri de söz konusu edilmektedir. Surenin sonunda, sorumlulukları yerine getirme ile onlardan kaçınma arasındaki ayırıcı sınırı belirleyen, Yüce Allah'ın bu ümmete zorluk ve ağırlık dilemediği gibi Yahudilerin Rabbileri hakkında iddia ettikleriyle, gibi onlara ayrıcalık tanımadığını ve başıboş bırakmadığını açıklayan şu ayeti kerime gelmektedir. Allah hiç kimseye kapasitesini aşacak bir yükümlülük yüklemez, herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve 241. İşlediği kötülük de kendi zararınadır. Şuur İsrailoğullarının kıssalarından bazılarını içermekte, Yüce Allah'ın onlara lütfundan verdiği nimetleri ve onların bu nimetlere nankörlükle karşılık vermelerini, ayrıca Yüce Allah'ın onlara bir kısmı öldürme cezasına varan keffaretler yüklediğini açıklamaktadır. Yaratıcınıza tevbe edin ve kendinizi öldürün. Bakara suresi 54 surenin sonunda müminlerin şu mütevazi duası yer almaktadır. Ey Rabbimiz, eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma, ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi, bize de ağır yük yükleme, ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü taşıtma, bizi affet, günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Sûrede, küfrün ve kafirlerin kovulması için müminlere savaş farz kılınmış, Allah yolunda cihad ve infakla emrolunmuşlardı, aynı şuır, sorumlu kulların, yerine getirmede yardımı ve düşmanlarına karşı zafer dilemek için müminlerin Rabblerine yönelişleriyle son buluyor, sen mısın bizim. Kafirlere karşı yardım et bize, bu, surenin ana çizgisini özetleyen, ona işaret eden ve ona uyan bir sonuçtur. Şu iki ayette yer alan her kelimenin, ayrı bir yeri, değişik bir yolu ve kapsamlı bir yol göstericilik özelliği vardır, onların her biri, ibarede, arka planda yer alan daha büyük olan akidenin hakikatlerini, bu dinde imanın tabiatını, özelliklerini ve yönlerini, müminlerin Rabbileri ile olan durumlarını, bu kelimelerle Yüce Allah'ın onlardan istediği düşüncelerini, bunlarla farz kıldığı sorumluluklarını, onun himayesini sığınmalarını dilemesine, teslimiyetlerini ve onun yardımına dayanmalarını temsil etmek için yer almaktadırlar. Evet, her kelimenin olağanüstü bir şekilde yerine getirdiği önemli bir rolü vardır. Kur'an'ın gölgesinde yaşayan, onun ifadesindeki sırlardan az bir şeyi kavrayan ve her ayette bu sırlara muttali olan ruhlarda bile bu rolünü olağanüstü bir şekilde oynamaktadır, o halde bu ayetleri ayrıntılarıyla ele almaya çalışalım.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 Bu, müminlerin içinde iman gerçeğinin pratik olarak temsil edildiği seçkin cemaatin ve bu ulu gerçeği temsil eden her topluluğun tablosudur. Bu yüzden Yüce Allah, üstün iman gerçeği konusunda onlarla peygamberleri birlikte zikretmek suretiyle onları onurlandırmıştır. Bunu, Yüce Resul gerçeğini idrak eden mümin cemaat anlayabilir. Yüce Allah'ın onlarla peygamberi bir sıfat altında kur'anın bir ayetinde birlikte. De zikretmekle ne kadar yüce bir makama yükselttiğini bilirler. Peygamber, kendisine Rabbi tarafından indirilen gerçeklere inandı, müminler de, Peygamberlerin, kendisine Rabbi tarafından indirilenlere iman etmesi, doğrudan algılanan bir imandır, tertemiz kalbinin yüce vahiy almasıdır, hiçbir çabada, hiçbir girişimde bulunmaksızın, bizzat varlığında, somutlaşan gerçeğe aletsiz, araçsız, doğrudan bağlanmasından kaynaklanır bu iman, bu, vasfetmeye imkan bulunmadığı gibi tadına varandan başkasının tavsif edemediği bir iman derecesidir. Gerçek anlamda tadına varamayandan başkası da bu tavsiften bir şey anlayamaz zaten, bu imanı, peygamberin imanı Yüce Allah mümin kullarına bahşetmiş ve onları peygamberiyle aynı sıfat altında birleştirmiştir. Ancak peygamberin yapısı ile bu gerçeği doğrudan Mevlasından almayan başkalarının yapısının bu imanın zevkine varması farklı olacaktır, haliyle, bu imanın tabiat ve sınırı nedir? Hepsi birlikte Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar, onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız, duyduk ve uyduk, günahlarımızı bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz, dönüşümüz sanadır, dediler. Bu, İslam'ın getirdiği kapsamlı imandır. Bu iman, Allah dininin varisi, kıyamete kadar yeryüzünde davet görevini yürüten, kökleri zamanın derinliklerine inen, beşer tarihi boyunca uzanan davet, Resul ve iman kervanında yol alan bu ümmete yakışır bir imandır. Bu iman başlangıçtan sona kadar bütün insanlığı iki gruba ayırır, müminler ve kafirler, Allah'ın taraftarları, Hizbi, şeytanın taraftarıları. Hizbi, çağlar boyu, bunların dışında bir üçüncü durumun varlığı söz konusu olmamıştır. Hepsi birlikte Allah'a inandılar. İslam'a göre Allah'a iman, düşüncenin, hayata egemen olan metodun, ahlakın, ekonominin, orada burada müminlerin yaptığı her hareketin temelidir. Allah'a iman, O'nun uluhiyet, rububiyet ve kulluk kılınma hususunda birlenmesi, dolayısıyla insanın vicdanına ve hayatta ilgili herhangi bir konudaki tavrına tek başına O'nun egemen olması anlamına gelmektedir. Buna göre uluhiyet ya da rububiyette ortağı olmadığı gibi yaratma ve düzenlemede, tasarrufunda da ortağı yoktur, varlık alemi ve hayat üzerindeki tasarrufuna kimse müdahale edemez, İnsanlara onunla birlikte rızık veren biri yoktur, onun dışında kimse zarar ya da yarar dokunduramaz kimseye, onun izni ve rızası olmadan varlık aleminde küçük büyük hiçbir şey meydana gelemez. Gerek sembolik kulluk davranışları şeklinde olsun gerekse boyun eğme ve itaat etme şeklinde olsun insanların kullukta yönelecekleri ortaklar yoktur. Allah'tan başkasına kulluk söz konusu olamayacağı gibi ona ve onun emri ve şeriatı uyarınca hareket etmek suretiyle gücünü kendisinden başka otorite bulunmayan kaynaktan alan başkasına itaat de söz konusu olamaz. Bu imana göre insanların vicdanları ve davranışları üzerindeki Egemenlik tek başına Allah'a aittir. Buna göre şeriat, ahlak kuralları, toplumsal ve ekonomik düzen tek başına egemenlik sahibi olan Yüce Allah'tan alınmalıdır. İşte Allah'a imanın anlamı budur, artık insan, Allah'ın dışında herkesin yanında özgür, Allah'ın koyduğu şeriatten kaynaklanmayan sınırlamaların bağından serbest ve otoritesini Allah'tan almayan her gücün karşısında son derece güçlü olur. Ve meleklerine inandılar. Allah'ın meleklerine iman, surenin başında birinci cüzdede insan hayatındaki öneminden söz ettiğimiz gaybe iman etmenin bir yönünü oluşturmaktadır. Bu inanç insanı, hayvanlara özgü duygular noktasından alıp bu hayvani çerçevenin ötesindeki bilgiyi algılayacak aşamaya getirir. Bununla da belirgin özellikleriyle insanlığını, bakınız Fatiha suresinin açıklamalarına ilan eder. Aynı zamanda bu inanç, insanın, fıtratı gereği varlığını hissettiği ancak duygularıyla kavrayamadığı, bilinmez şeylere olan fıtri tutkusuna da cevap teşkil etmektedir. Şayet bu fıtri tutkusunu yüce Allah'ın kendisine bahşettiği gibi gayb gerçeği ile tatmin etmezse, bu açlığını gidermek için ya efsanelerin, hörafelerin ardına düşecek ya da insan varlığı sarsıntı ve bunalımlara maruz kalacaktır. Meleklere iman, insan idrakinin kendisi için hazırlanan duygu ve akli araçlarla bizzat öğrenmeye imkan bulamadığı gayb gerçeğine inanmaktır. İnsan varlığı, gaybi gerçeklerden herhangi bir şeyi bilme arzusuna sahip bir özellikte yaratılmıştır. Bunun için, insanı yoktan var eden, bünyesini, arzularını, kendisi için yararlı olan şeyleri ve kendisini ıslah edecek şeyleri hakkıyla bilen Yüce Allah, insana gaybi gerçeklerden bir kısmını göstermeyi ve her ne kadar kişisel yetenekleri buna ulaşmaya yetmese de görüşünde somutlaşması için yardım etmeyi dilemiştir. Bununla Yüce Allah, bilmedikçe bünyesinin ve fıtratının düzenlemeyeceği, elde etmediği sürece gönlünün tatmin olmayıp istikrar bulamayacağı bu gerçeklere ulaşmıştır. Uğruna enerjisini dağıtıp yorulmaktan kurtarmıştır, fıtratına baskı yapıp, gayb gerçeklerini hayatlarından silmek isteyenlerin bazısının gülünç, hörafe ve saplantıların tahakkümüne girmesi ya da akılları ve sinirleri sürekli bunalım içinde bir yığın kompleks ve sapıklıklarla dolup taşması bunun kanıtıdır. Bütün bunlara ek olarak meleklerin gerçekliğine iman etmek Allah'ın katından gelen kesin gaybi gerçeklere iman etmek gibidir insanın varlık hakkındaki bilincinin ufuklarını genişletir, böylece varlık manzarası küçülerek müminin düşüncesinde duyularla kavranan bir duruma indirgenmez, sonra mümin, kalbi çerçevesindeki mümin ruhlarla yakınlık kurar, Rabbilerine iman noktasında onlara katılır, Rabbinden bağışlanma ve ve Allah'ın izniyle O'nun yardımıyla birlikte olur. Bu, son derece latif, sevimli ve cana yakın bir bilinçtir kuşkusuz, sonra ortada bir bilgi vardır, bu gerçeği bilme, bu da Yüce Allah'ın müminlere O'nunla ve melekleriyle bahşettiği bir lütuftur. O'nun kitaplarına ve O'nun peygamberlerine, inandılar, O'nun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız, dediler. Allah'ın kitaplarına ve hiçbirini diğerinden ayırmadan peygamberlere iman, İslam'ın belirttiği tarzda Allah'a iman etmenin tabii sonucudur. Allah'a iman, O'nun katından gelen şeylerin sıhhatine, gönderdiği tüm Resullerin doğruluğuna, mesajlarının dayandığı temelin birliğine ve kendilerine indirilen kitapların bu temeli içerdiğine inanmayı gerektirir. Bu yüzden, Müslümanın vicdanında peygamberlerin arasına fark koymak gibi bir düşünce yer etmez, çünkü bir tek dinin son şekliyle bütün insanlığı kıyamete kadar Allah'ın dinine davet etmek için gelen son peygamber Muhammed'e kadar gelen tüm peygamberler, gönderildikleri kavmin durumuna uygun bir şekliyle Allah katından İslam ile gönderilmişlerdir. Böylece Müslüman ümmet, bütün Risalet mirasını bu şekilde karşılayıp yeryüzündeki hayatını varisi olduğu Allah'ın dini uyarınca düzenler, bu yüzden Müslümanlar, yeryüzünde kıyamete kadar üstlendikleri önemli rolün bilincinde olurlar, onlar, insanlığın uzun tarihi boyunca tanıdığı en değerli hazinenin bekçisidirler, onlar, Kavmiyet, milliyetçilik, uyrukçuluk, ırkçılık, siyonizm, haçlı, sömürgecilik ve dinsizlik gibi değişik çağlarda ve değişik yerlerde farklı isim ve kavramlar altında yeryüzünde cahiliye mensuplarının kaldırdığı birçok cahiliye sancağına karşı Allah'ın tek başına Allah'ın sancağını taşımak üzere seçilmişlerdir. Müslüman ümmetin, yeryüzünde bekçisi bulunduğu ve en eski risaletlerden beri varisi olduğu iman hazinesi, insan hayatının en şerefli ve en sağlam hazinesidir. Bu hazine, hidayet, nur, bağlılık, güven, hoşnutluk, bilgi ve yakinden ibarettir. İnsan kalbi bu hazineden boş olduğu oranda, sıkıntı ve karanlığa gömülür ve vesvese ve kuşkulara gark olur, üzüntü ve bedbatlığın istilasına uğrar, bu tehlikelerdir bataklıkta ayaklarını nereye koyacağını bilmeden, zifiri bir karanlıkta yol almaya çalışır. Bu gıdadan, bu yakınlıktan ve bu nurdan yoksun kalplerin feryatları her çağda duyula gelen canhıraş feryatlardır, Ömer Hayam şöyle der. Ruhumda yokluğun ızdırabını hisseder gibiyim hayatta bedbatlıktan başka bir şeyle karşılaşmadım, ne acı, ya bir de zamanım gelmişse. Oysa henüz kaza ve kader bulmacasını çözemedim, günlerim geri gelmeden geçip gidiyor. Çöllerde esen rüzgarlar gibi, ruhun bütün yaşadığı iki gündür, geçen, dün ve gelecek, yarın. Yarın gaybın arkasındadır, bugünse benim, gelecek hakkında nice zanlar boşa çıkar, bu kadar gafil değilim, gördüğüm halde, dünyanın güzelliğine, zevkine bakmayayım, rüyamda doğru bir ses işittim. Uykunun gençlik kozasını açtığı görülmemiştir, uyan, çünkü uyku ölümün ikizidir. İç, zaten son konağın topraktan bir döşek olacaktır, çabucak gelen ölümü gözlüyorum. Bir gün ismim varlık defterinden silinecektir, getir, şarap, ey sevgili. Çünkü günlerin amacı uzun bir uykudur. Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit bölümünde şöyle denir, boşların boşu, her şey boş, güneş altında insanın çektiği bunca yorgunlukların yararı ne, bir dönem geçerken bir başka dönem geliyor, yeryüzü ise sonsuza kadar kalıcıdır, güneş doğuyor, güneş batıyor, yine doğduğu yere koşuyor, Rüzgar güneye gidiyor, kuzeye dönüyor, döne döne gidiyor, dönüşlerini tekrar ediyor, bütün nehirler denize akar ancak deniz dolmaz, az, nehirler akıttıkları yere, tekrar oraya akıyorlar, bütün sözler eksik kalıyor, insan her şeyden haber veremiyor, göz, bakmaya doymuyor, kulak da işitmekte dolmuyor, olan oluyor, yapılan neyse o, yapılıyor, güneşin altında yeni bir şey yoktur, bak bu yenidir, denilecek bir şey bulunsa o da bizden önceki zamanlardan kalmadır, öncekiler hatırlanmıyor, sonrakiler de kendilerinden sonra gelenler nezdinde hatırlanmayacaklardır. Bu da o kalplerde, hassasiyet, canlılık, öğrenmeye karşı bir arzu ve yakine karşı bir istek söz konusuysa, ahmak, ölü, donuk ve katı kalpler ise bu üzüntüyü hissetmedikleri gibi bilgiye duyulan şiddetli arzu da onları huzursuz etmez, bu yüzden onlar, yeryüzünde dolaşan. Hayvanlar gibi yerler ve zevk alırlar, tıpkı onlar gibi toslaşıp tekmeleşirler veya vahşi hayvanlar gibi parçalayıp eşinirler, böylece yeryüzünde azgınlık, despotluk, zorbalık, saldırganlık ve bozgunculuk yayarlar, sonuçta Allah'ın ve insanların lanetini hak ederler. Bu nimetten yoksun toplumlar, maddi konfor içinde yüzseler de açtırlar, ne kadar fazla üretim yapsalar da boşturlar, geniş bir özgürlük, güven ve dış barış ortamı sağlasalar da kaygılıdırlar, bunun kanıtlarını günümüz toplumlarında açıkça görebiliriz, elle tutulup gözle görülen gerçekleri inkar eden hakikat düşmanlarından başkası bu gerçeği görmezlikten gelemez. Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inananlar, itaat ve teslimiyetle Rabbilerine yönelirler, ona döneceklerini bilir, kusurlarının bağışlanmasını ondan dilerler. Duyduk ve uyduk, günahlarımızı bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz, dönüşümüz sanadır, derler. Bu sözlerde, Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine imanın etkisi ortaya çıkmaktadır. Duyup itaat etmek, Allah'tan gelen her şeyi dinlemek ve O'nun emrettiği her şeye itaat etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır bu etki, bu da daha önce de söylediğimiz gibi Yüce Allah'ı egemenlikte birlemek ve her işte O'na başvurmak demektir. Çünkü Allah'ın emrine itaat edip O'nun metodunu hayatta uygulamadıkça İslam söz konusu olamaz, aynı zamanda, insanlar, büyük-küçük, hayatla ilgili herhangi bir konuda Allah'ın emrinden yüz çevirdikleri ya da ahlak, hayat tarzı, toplum, ekonomi ve siyasetle ilgili düşüncelerini onun dışındaki bir kaynaktan aldıkları sürece imanın varlığından söz edilemez, çünkü iman, kalbe yerleşip pratik hayatın doğruladığı bir olgudur. İşitip, itaat etmekle beraber, Allah'ın nimetlerine hakkıyla şükretmekte ve onun farzlarını gereği gibi eda etmekte eksiklik ve acizlik yer almakta ve hoşgörüsüyle bu eksiklik ve acizliği telafi etmesi için Yüce Allah'a sığınmaktadır, mümin. Bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz! Bağışlama dileği, öncelikle teslimiyetin sunulması, karşı çıkma ve inkar söz konusu olmadan işitip itaat etmenin bildirilmesinden sonra gelmektedir. Bunun da arkasından dönüşün Yüce Allah'a olacağına ilişkin kesin inanç yer almaktadır. Dünya ve ahiretteki dönüşün, her iş ve her davranışın dönüşü, Allah'tan, ancak Allah'a sığınılır. Çünkü O'nun kaderinden insanı koruyacak hiç kimse bulunmadığı gibi O'ndan gele kazayı da kimse defedemez, rahmeti ve bağışlaması dışında azabından kurtuluş mümkün değildir. Dönüşümüz sanadır. Bu söz daha önce gördüğümüz gibi ahirete imanı içermektedir. Ahirete iman, İslam düşüncesine uygun bir şekilde Allah'a iman etmenin gereklerindendir. Bu düşünce, insanın Allah tarafından koyduğu şartlar ve ahidler doğrultusunda yeryüzünde büyük küçük tüm faaliyetlerini kapsayacak hilafet için yani dünya hayatında denenmek ve deneme sonrasında karşılığını almak için yaşatılıp halife tayin edildiği esasına dayanmaktadır dayanmaktadır. Ahiret ve oradaki mükafat ve azap, İslam düşüncesine uygun, iman etmenin kesin kurallarındandır. Bu şekilde iman etmek, Müslümanın vicdanını, hayat tarzını, değer ölçülerini ve dünyada elde ettiği sonuçları şekillendirmektedir. Bundan sonra Müslüman, itaat yolunda hayrı gerçekleştirmek, Hakka dayanmak ve yeryüzündeki meyvesi, rahat ya da yorgunluk, kar veya zarar, zafer veya yenilgi, zenginlik yahut yoksulluk, yaşamak ya da şehadetle olsa iyiliği yönelmek şeklindeki hayatını sürdürür, onun mükafatı, imtihandan başarıyla çıktıktan sonra ahiret yurdunda verilecektir, bütün dünya, karşı çıkmak, işkence etmek, kötülük yapmak ve savaşmak şeklinde karşısına dikilse de onu, Allah'a itaat, hakke, hayır ve iyilik yolundan alıkoyamaz, çünkü o, Allah'la beraber hareket etmekte, o, noktanın sözünü ve şartını uygulamakta ve mükafatını da ondan beklemek Allah'a ve meleklerine iman, tüm kitaplarına ve aralarını ayırmadan resullerine iman, işitip itaat etmek, Allah'a tevbe etmek ve hesap gününe kesin inanmak, şu kısacık ayetin çizdiği ve İslam akidesine tabi büyük bir birliktir. Bu, akidenin sonu ve risaletlerin sonuncusu olmaya yakışan İslam'ın ta kendisidir. İslam, yaratılışın başlangıcından sonuna kadar sürekli olan iman kervanını tasvir eden, akide ve İslam gelip, varlığa egemen, mükemmel kanunun birliğini ilan ederek insan aklına ayrıntıları ve uygulamaları bırakana kadar beşeriyeti yükseliş aşamalarında yükseltmek ve gücü oranında varlığa hakim, biricik kanunu ortaya çıkarmasını sağlamak için, Allah tarafından gönderilen bütün Resullerin elleriyle ulaştırılan kesintisiz hidayet çizgisidir. Sonra İslam, insanı insan olarak kabul eden bir dindir, hayvan ya da taş, melek veya şeytan değil, onu olduğu gibi, zaaf ve güç noktalarıyla birlikte ele almaktadır, onu, özlemleri olan bir beden, değerlendirme yeteneğine sahip bir akıl ve bir takım arzuları olan bir ruhtan oluşan kapsamlı bir birlik olarak görür, gücünün yetebileceği sorumlulukları yükler, zorluk ve meşakkate koşmaksızın sorumluluk ve güç arasında uyumu gözetir, ayrıca, fıtratın temsil ettiği şekilde beden, akıl ve ruh arasındaki uyumu sağlayarak ihtiyaçlarına cevap verir, bundan sonra, insana seçtiği yolun sorumluluğunu yükler. 286-A Allah hiç kimseye kapasitesini aşacak bir yükümlülük yüklemez, herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve işlediği kötülük de kendi zararınadır.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 Günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle, sen Mevlamızsın bizim, kafirlere karşı yardım et bize. Böylece Müslüman, yeryüzündeki hilafetinde, yüklendiği sorumluluklarda, hilafet esnasında karşılaştığı imtihanlarda ve sonuçta amelinin karşılığı olarak aldığı mükafatta Rabbinin rahmetini ve adaletini düşünür, bütün bunlarda Rabbinin rahmetine ve adaletine güvenir, bu yüzden, yükümlülüklerinden bıkmaz, bunların karşısında göğsü daralmaz ve bunları ağır kabul etmez, çünkü o, bunları yükleyen Allah'ın kendi gücünü çok iyi bildiğine inanır, şayet gücü yetmeseydi bu sorumlulukları yüklemezdi. Bu düşüncenin bir diğer özelliği de kalplere akıttığı huzur, güven ve yakınla ilaveten müminde yükümlülükleri yerine getirme azmini harekete geçirmesidir. O, bilir ki, bunlar gücü dahilindedir. Şayet böyle olmamış olsaydı Allah böyle takdir etmezdi. Bir defa zayıflık gösterdiyse ya da yorulduysa veyahut sorumluluk ağır geyemezdi bunun kendi zaafından kaynaklandığını kavrar, yoksa sorumluluğunun ağırlığından değil, böylece azmi tekrar harekete geçer, zaafını giderir, sorumluluğunu yerine getirmeye yeniden karar verir, tabii ki gücü oranında, bu, uzun yol boyunca zaaf baş gösterdikçe gayretini harekete geçirmek için son derece üstün etkileri bulunan bir duygudur, bu bilinç yüce Allah'ın kendisine yüklediği her şeydeki iradesinin hakikati hakkındaki düşüncesini arttırdığı gibi mümin ruhu, himmeti ve iradesi için de bir eğitimdir, sonra, bu düşüncenin ikinci kısmı gelmektedir. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve işlediği kötülük de kendi zararınadır sorumluluk bireyseldir, dolayısıyla hiçbir nefis kazandığından başkasını alamaz, işlediğinden başkasını da taşımaz, sorumluluk bireyseldir ve her insan özel hayatıyla, lehinde ya da aleyhinde içinde kaydedilenlerle birlikte Rabbine dönecektir, orada hiç kimseye hile yapılmayacağı gibi kimseden yardım da beklenmez, bütün insanların fert fert Rabblerine dönecek olması kalp yakınen inanırsa tüm fertlerin bir. Birlikte, onun kullarından hiçbiri için Allah'ın hakkından feragat etmemelerini, her zorbalık, azgınlık, sapıklık ve bozgunculuk karşısında Allah'ın hakkını savunmaları için durmalarını gerektirir, o, kendi nefsinden ve Allah'ın hakkından sorumludur Allah'ın hakkı, Tüm emrettikleri, nehyettikleri konusunda itaat etmek, inanç ve hayat tarzı olarak yalnızca ona kulluk yapmaktır zorbalık, sapıklık, zulüm ve azgınlık altında kalbi iman ile mutmain olduğu haldeki zorlama müstesna herhangi bir kul için Allah'ın bu hakkından vazgeçerse kıyamet günü bu kullardan hiçbiri onu savunamaz ve şefaat edemez, bu kullardan hiçbiri onun günahını taşıyamaz ve ahiret günü Allah'a karşı ona yardım etmez. Adım edemez. Bu yüzden herkes cezasını tek başına çekeceğine göre hem kendi hukukunu hem de Allah'ın hakkını koruma hususunda arslan kesilir, bu ferdi sorumluluktan bu aşamada korkulacak bir şey yoktur, çünkü her ferdin Allah'ın üzerindeki hakkı olarak toplum içinde toplumun hakkını koruması imanının gereğidir, o, malı, kazancı, çabası ve öğütleriyle toplumda dayanışma içinde olmalı, toplumda hakkın gerçekleşmesi ve bazı ıtılın yok edilmesi, hayır ve iyiliğin sağlamlaştırılması, şer ve inkarın uzaklaştırılması için toplumla birlikte hareket etmelidir. Tek başına Allah'la karşılaşacağı ve cezasını göreceği günde tüm bunlar defterinde lehinde veya aleyhinde hesaplanacaktır. Sanki müminler bu gerçeği duyup kavramışlardı, İşte bak, kalplerinden, Kur'an ayetinin kur, ana özgü tasvir yöntemiyle zikrettiği gibi titrek ve coşkulu bir dua yükselmektedir. Sanki biz, sorumluluk ve ceza gerçeğinin duyurulmasından sonra mümin safların tekrarladığı bir dua sahnesinin önündeyiz.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 bu dua, müminlerin Rabbileriyle olan durumlarını, zaaf ve acizliklerini idrak etmelerini, rahmetine, affına, medet ve yardımına olan ihtiyaçlarını, arkalarını O'nun desteğine dayamalarını, himayesine sığınmalarını, O'na intisap edip O'nun dışında herkesten soyutlanmalarını, O'nun yolunda cihada hazırlanmalarını ve zaferi O'ndan beklemelerini tasvir etmektedir. Bunların tümü, ahengiyle kalplerin ürpertisini ve ve ruhların süzülüşünü tasvir eden ürpertici ve tatlı bir name şeklinde sunulmaktadır. Ey Rabbimiz, eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Hata ve unutkanlık, hiçbir art niyet olmadan beşeri zaafların sonucu, Müslümanın tasarruflarına egemen olabilir, bu durumda hemen Rabbine yönelir, affını ve hoşgörüsünü talep eder, ancak bu, hataları övmek veya emredilen şeylerden yüz çevirmeye bir başlangıç ya da Yüce Allah'a itaat edip teslim olmaktan kaçınma yahut kasten ve bilerek sapıklığa dalmak anlamına gelmemelidir, müminin Rabbi ile beraber olduğu durumda bunlardan hiçbirinden eser bulunmaz, ondan af ve hoşgörü dilerken bu duygulardan birine meyletmez, onun tek amacı, tevbe edip Yüce Allah'a dönmek ve itaat etmektir, bu durumda Yüce Allah, mümin kullarının duasını kabul eder, Resulullah şöyle buyuruyor, hata, unutmak ve zorda yaptırılan şeyden ötürü ümmetimden sorumluluk kaldırılmıştır, taberani ve başkaları rivayet etmiştir. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi bize de ağır yük yükleme. Bu dua, bütün risalet mirasına varis Müslüman ümmetten yükselmekte, bu Kur'an'da Yüce Rabbilerinin öğrettiği gibi önceki risaletlerin muhatabı olan ümmetlerin hayat tarzını ve içlerinde bulunan bazı kimseler yüzünden Yüce Allah'ın onlara yüklediği ağır yükleri bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi İsrailoğullarına, amellerinden dolayı bazı şeyler haram kılınmıştı, Yahudilere bütün tırnaklı olanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Bunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan ya da kemiğe karışanı müstesna. En'am suresi 146. Bu surenin başında değinildiği gibi buzağa tapınmalarının kefareti olarak kendilerini öldürmeleri emredilmiş ve cumartesi günü ticaret veya avlanmaları yasaklanmıştı. Böylece müminler kendilerinden öncekilere Allah'ın yüklediği ağırlıkları yükleme için Rabblerine dua etmektedirler. Kuşkusuz yüce Allah, ümmi peygamberini, müminlerden ve bütün insanlardan ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri Araf suresi 157 kaldırmak için göndermiştir. Kuşkusuz bu, hoşgörülü, kolay ve yumuşak din, fıtrattan kaynaklanıp onun çizgisini takip etmek için gelmiştir, bu yüzden, sana kolayına geleni kolaylaştırırız, Ağla suresi, 7, şeklinde bir seslenişte bulunulmuştur peygambere. Yüce Allah'ın Müslüman ümmetin omuzlarından kaldırdığı ve kendisinden önceki ümmetlerin boynuna yüklediği, böylece hilafet ahdini bozup hadlerini aşmalarına neden olan en ağır yük, beşeriyete kulluktur. Kulun kula kanun koyması ve kulun şahsına, sınıfına veya ırkına boyun eğmesi şeklinde somutlaşan kulun kula kulluğudur. Yüce Allah'ın mümin kullarını yalnızca kendisine kulluk etmeye, yalnızca kendisine itaat etmeye ve ve hayatın düzeni konusunda sadece ve sadece kendisine başvurmaya yönelterek kurtardığı en büyük yük budur. Böylece Müslümanlar, yalnız ve yalnız Allah'a kul olmakla, ruhlarını, akıllarını ve hayatlarını kula kulluktan kurtarmışlardır. Kuşkusuz, hüküm, kanun, değer ve ölçüleri sırf ondan almak şeklinde somutlaşan tek başına Allah'a kulluk, beşeriyetin serbestlik ve özgürlük noktasıdır. Zorbaların, tağutların, mabet bekçilerinin, kahinlerin, evham ve hörafelerin, örf ve adetlerin, heva ve şehvetin, kısaca insanlığın boynunu büken ve alınlarını bir ve güçlü olan Allah'tan başkasının önünde eğen ağırlıkların temsil ettiği tüm sahte otoriteler kurtuluş ve özgürlük bildirişidir. Müminlerin şu duası, bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi bize de ağır yük yükleme, bu onların kula kulluk etme zilletinden kurtulup özgür olma nimetinin bilincinde olduklarını gösterdiği gibi o iğrenç duruma dönmekten korktuklarını göstermektedir. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü taşıtma! Bu, kayıtsız şartsız teslimiyetin ruhuna uygun bir duadır, çünkü ne olursa olsun müminler Allah'ın yüklediği bir şeyden kaçınmayı düşünmezler, ancak sadece ona yönelerek, zayıflıklarına acımasını ve güçlerinin yetmeyeceği sorumluluğu yüklememesini böylece, acizlik gösterip kusur işlememeleri için ona yalvarırlar, yoksa kayıtsız şartsız itaat ve kesin teslimiyettir niyetleri, bu, büyük merhametten küçük bir bir beklentidir, zayıf olan kulun, her şeyin maliki ve mutlak egemenlik sahibi Allah'ın hoşgörüsüne ümit bağlamasıdır, yüce Allah'ın kullarıyla ilişkisine hakim, ikram, iyilik, sevgi ve kolaylık atmosferine uygun bir istektir. Sonra etkisini Allah'ın fazlı, affı ve bağışlamasından başka bir şeyin gideremediği zayıflığı kabullenme ve kusuru hissetme duygusu yer almaktadır. Bizi affet, günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. İşte imtihanda başarıya ulaşmanın ve Allah'ın hoşnutluğuna nail olmanın gerçek güvencesi, çünkü kul her ne kadar sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da kusur işler, ona af, merhamet ve bağışlama ile muamele de Allah'ın merhametine yakışır. Hazreti Ayşe Resulullah'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sizden hiçbiriniz kendi ameliyle cennete giremez buyurdu. Orada bulunanlar sen de mi ya Resulullah dediler. Resulullah da şayet Allah beni rahmetine gark etmese ben bile buyurdu. Buhari Müminin duygusunda sorunun özü şudur, bütün gücüyle çalışmak, ancak her zaman eksikliğinin bilincinde olmak, bundan sonra da Allah hakkında kesin ümit sahibi olmak ve affını, bağışlamasını ve hoşgörüsünü beklemektir. En sonunda müminler, Allah'ın dilediği hakkı gerçekleştirmek, fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah için oluncaya kadar, Bakara Suresi, 193, Allah'ın dinini ve hayat metodunu yeryüzüne yerleştirmek için Allah yolunda cihad görevini yerine getirirlerken de arkalarını Allah'ın desteğine dayarlar, müminler arkalarını Allah'ın sarsılmaz desteğine dayayıp onun sancağını yükseltirler, cahiliye, çeşitli armağanlar, ve isimlere intisap ederken, onlar sadece Allah'a intisap ederler. Allah'ın dininden çıkmış kafirlerle savaşırken, dostlarına vadettiği zaferini, talep ederler, çünkü onların yegane dostu Allah'tır. Sen Mevlamızsın bizim, kafirlere karşı yardım et bize. Bu sonuç, Sureyi özetlediği kadar, müminlerin akidelerini, düşüncelerini ve Rabbileriyle olan her zamanki hallerini de